352, numaralı konu, Cafer bin Ebi Talib'in yaralanması, evet, İbni Ömer şöyle anlatıyor, Hazreti Peygamber, Miut Savaşı'nda Zeyd bin Harise'yi kumandan tayin etti, ve, eğer Zeyd öldürülürse kumandan Cafer'dir, o da öldürülürse Abdullah bin Revaha'dır, dedi, o gazvede ben de bulunuyordum, biz Cafer bin Ebi Talib'i aradık, onu ölüler arasında bulduk, onun bedeninde 90 küsür kılıç ve ok yarası vardı, diğer bir rivayette bu yaraların hiçbiri arkasından değildi.